Bölüm 203 Cuma namazının sünneti Hadis 1127 Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sizden biri cumayı kıldıktan sonra dört rekat daha sünnet kılsın Hadis 1128 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma'nın farzından sonra, mescitten ayrılıncaya kadar namaz kılmazdı. Sonra evinde iki rekat namaz kılardı.